Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Merhabalar. İklim için programında da birlikteyiz. Ben Özdeş Özbay. Bye you just on Destekçimiz Özden Karaköke'de teşekkür ederiz. Bugün Ömer Bey bizimle olamayacak çünkü bir toplantıya gitmesi gerekiyordu. O nedenle hızlıca Açık Gazete'nin ardından ayrılmak durumunda kaldı. Ama bir konuğumuz var. E, Yücel sen tanıtır mısın? Tabii ki. E, zaman zaman da e, programımızda konuk ettiğimiz evet. Profesör Doktor Erdoğan Atmış ve e, Doktor Batuhan Günşen'in yazdığı, kaleme aldığı ve Ormancılar Türkiye Ormancılar Derneği'nden çıkan Orman denince Umursamadınız Ki başlıklı ama alt başlığı da siyasi partilerin ormancılık politikaları üzerine değerlendirmeler olan kitabını konuşacağız. Bu kitap dün çıktı henüz. Çok yeni kitabı inceleme şansına sahip olduk bununla ilgili. Ee, konuğumuzda Erdoğan Asmış. Hoş geldiniz Erdoğan hocam. Çok teşekkür ediyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkürler. Ee, oldukça kapsamlı bir çalışma ama daha önceki yayınlarınızın da bir devamı niteliğinde bir kitapla karşı karşıyayız hocam. Ee, i̇smi biraz ilginç, Orman denince umursamadınız ki ben merak ettim. İçini okuduğumda da aslında tüm içeriğin bunu destekleyen bu başlığı destekleyen bir e, rotada olduğunu gördüm. Şimdi sizinle biraz bu çalışmayı konuşmak istiyoruz Erdoğan Hocam. Bu çalışmanın özünde yatan aslında siyasi partilerin, e, mecliste grubu bulunan siyasi partilerin 2002 yılından bu yana seçim öncesinde ormancılıkla ilgili vaatleri e, ve bu süreçte uygulamaları ve bunu yaparken de aynı zamanda da ormanlarımızın durumunu ortaya koyuyorsunuz. Ve halkın konuyla ilgili yaklaşımını ortaya koyuyorsunuz. Şimdi öncelikle şeyi merak ediyorum Erdoğan Hocam. 2002 yılından bu yana ormanlarımızda neler oluyor? Ve temel hatlarıyla bu olan bitenin mümessibi nedir? Yani... Ee, siyasi partiler evet bir yanda ama öte yanda da e, orman denince çok hassas ve çok duyarlı bir kamuoyu var. Ama buna rağmen baktığımızda yıllar içinde de giderek azalan, bozulan, e, yapısı değişen ormanlarımız var. E, konuyla ilgili şimdi sizden ne oluyor, ne bitiyor, ülkemizdeki tablo ne, durum ne, nasıl yaklaşıyoruz? Bunları biraz alabilir miyiz? Tabii Aslına bakarsanız bu çalışmanın kökeni 2002 yılına gidiyor. 2002 yılındaki genel seçimlere. O genel seçimler öncesi e, siyasi partilerin programlarını ve e, seçim bildirgelerini inceleyerek bir e, çalışma yapmıştım. E, orada aslında e, söylemlerin iyi olduğunu ama söylem düzeyinde kaldığını ve gerçekten çözüm üretmediğini tespit etmiştim siyasi partilere seçime giderken. Daha sonra 2007'de, 2011'de, 2015'te ve 2018'de bunların son üçünü de çalışma arkadaşım Batuhan Gülşen'le birlikte yaptık. Ee, gene seçim öncesi bu seçim bildirgelerini inceledik ama çok şeyin değişmediğiniz siyasi partilerin Ormanlara yaklaşımının çok yüzeysel kaldığını, ormancılığın gerçek sorunlarından çok haberdar olmadıklarını, çok uzak olduklarını bu sorunlara ve bu yüzden de çözüm üretemediklerini gördük. Ve zaman zaman da bu partilerin söylemlerinin çeliştiğini de gördük ve bunları da yazdık. Her seçimde yazmıştık. Bunun dışında biliyorsunuz ülke 20 yıl aşkın süredir Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiyor. Onun ormancılık anlayışını da yani siyasi partiden öte hükümet olarak iktidar olarak anlayışın ne ormanlara nasıl yaklaşıyor bunu da tespit etmek için son 10 yıl içinde 3 ayrı çalışma yaptık. Bunlardan biri yurt dışında bir dergide yayınlandı. İkisi Türkiye'deki dergilerde yayınlandı ve yani bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ormancılık politikaları neler? Bunlar toplumcu politikalar mı? Doğa korumadan yanık politikalar mı? Yoksa daha çok ormanları bir sermaye olarak gören, bir kaynak olarak gören ve bu kaynağı belli çevrelere fayda sağlamak, rant sağlamak üzere e, kullanan bir anlayış mı diye sorguladık. Takdir ederseniz ki yani toplumun da göz önünde bunlar. Her ne kadar iktidar partisi e, tersini söylese de yani onlar ormanları artırdıklarını, e, orman yangınlarında çok başarılı, karşı mücadele çok başarılı olduklarını söyleseler de e, Cumhuriyet döneminde yapılan ağaçlandırmadan daha fazla ağaçlandırma yaptıklarını Türkiye'ye işte çok büyük miktarda orman kazandırdıklarını söyleseler de aslında tam tersi olduğunu, onların döneminde ormanların çeşitli nedenlerle paramparça edildiğini zaten diğer çalışmalarımızda da anlatıyorduk ama bu çalışmalarımızda da anlatmıştık. Şimdi bu seçim öncesi de biz bu kitabı, çalışma arkadaşım Batuhan Gülşen'le birlikte yani bunu seç, hep bir seçim sonrası yazıyoruz bunları. Bir de seçim öncesi bir çalışma yapalım. Belki seçime giderken partiler... Şey yaparlar yani biraz dikkate alırlar yani en azından toplumcu, doğa korumadan yana politika uygulamak isteyen partiler bizim e, de dikkate alırlar diye öncelikle bu son 20 yılın bir analizini yaptık. Hem seçimlerin hem AKP politikalarının bir analizini yaptık. İlk kısım bu, kitabımızın ilk bölümü bu. Yani burada yeni, tamamen herkesin yeni ilk kez okuyacağı bir metin bu ilk bölüm. Onu yaptık. Daha sonra 2002'den beri 5 ayrı seçimde yazmış olduğumuz e, e, makaleleri 5 ayrı seçim için ya yazmış olduğu makaleler ve AKP iktidarlarının için e, e, ormacı politikaları değerlendirildi 3 ayrı makaleye 8 makaleyi 2. E, ve 3. bölüme koyduk onları biraz değiştirdik ama tam da değiştirmek istemedik çünkü samansal değişimi de insanların görmesi için e, bunu da 2. ve 3. bölüme gör koyduk 4. bölüme ya şimdi AKP politikalarını koyduğumuza göre iktidar politikaları şu anda muhalefet yani iktidara en yakın olan Millet İttifakı'nın görüşüne onu da biliyorsunuz Ocak ayında bir ortak mutabakat metni hazırlamıştı. Altılmasa diye ama Millet İttifakı olarak hazırladılar. İşte Millet İttifakı'nın e, o ortak mutabakat metnindeki ormanlarla ilgili konulara değinmeleri sadece ormancık başlattığı madencilikte enerjide de konuyu nasıl ele alıyorlar onu ele aldık. Aslında onu da çok tutarlı görmediğimi şu anda söyleyebilirim. Yani yıllardır AKP ormancılık politikalarını eleştiren biri olarak ne yazık ki milletitif politikalarında çok yetersiz olduğunu söyleyebilirim. Yani sorarsanız açabilirim tabii daha sonra. En sona da bütün partiler için bizim yıllarda çalıştığımız birikimle işte Türk Ormancılar Derneği'nin yapmış olduğu çalışmalar, hepsinin birikimiyle bir e, ormancılık politikalarına öneri metni koyduk. Yani Hangi konulara nasıl yaklaşılmalı, topluma neler önerilmeli, toplumun önüne neler konulmalı diye bir politika metni koyduk, önerisi Hocam, metni. O, o kısma geleceğiz ama öncesinde evet. e, ben şunu merak ediyorum yani 20 yıllık bir e, iktidar politikasının getirdiği ormanlar üzerindeki baskı vardı ama bir de e, Şubat ayında yaşadığımız deprem e, felaketi Hı. oldu. Kitapta bununla da ilgili bir takım başlıklar ve son gelişmeler yer alıyor. Ki bunlar çok önemli. E, bir takım e, ormanlık alanları yapılaşmaya açma yolunda çok önemli adımlar atıldı. Bir takım adımlar da atılmak Hı. isteniyor. E, bu, bu depremin öncesine baktığımızda da aslında zaten ormanlar sadece kalkınma amaçlı, dant amaçlı bir kaynak olarak görüldüğünü e, görüyoruz bizde. Bütün bunlar bir araya geldiğinde bu son, özellikle 20 yılda ormanlarımızın durumu nedir hocam? Nereye geldik biz şu anda? E, yani doğal ormanları Avrupa'nın e, biyolojik çeşitlilik açısından en zengin ormanlarına sahip Türkiye'yi bu konuda bekleyen tehditler ve tehlikeler neler hocam? İşte, e, tehlikeler sizin söylediğiniz şey yani e, ormanları sadece bir kaynak olarak yani piyasaya açmamız gereken bir kaynak olarak görmemiz ve gerçek anlamda bunların doğal varlıklar olduğunu ve bizim için çok değerli olduğunu farkına varmamamız. İktidar politikaları en e, kolaya gelince bunu yapıyor. Mesela biz bu kitabı da zaten 6 Şubat 2023 Maraş depremlerinde kaybettiğimiz canların anısına adadık. Onlar için yazdık bu kitabı. Ama bakın o e, depremden sonra bile 3 tane önemli gelişme olduğu ormanları biraz daha parçalayacak, yok edecek. Hemen depremden 9 gün sonra bir yönetmelik yayınlandı. E, o yönetmelik Ormanlarda güneş enerji santrallerinin yapılması Ormanlarda havalimanının yan tesisleri Alışveriş merkezleri, dolum tesisleri gibi Oteller gibi şeylerin yapılmasının önünü açtı Daha önce zaten onlarca şey vardı Ormanlarda yapılabilen Yenilerini eklirler Sonra onlar hemen 11 pardon 21 gün sonra Ya da 19 gün sonra 25 Şubat'ta Bu sefer bu Maraş depremlerinden Kaynaklı olarak Evsiz kalan insanları ev yapımı için orman ve meralar bakın, e, da yapıma açılması anlamında, inşaatı açılması, şehirlere açılması, orman vasfının ortadan kaldırılması ve bu yetkinin de Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı'na verilmesi konusunda bir değişik oldu. Bunlar yetmezmiş gibi hemen geçen bir, hafta. Hocam burada bir parantez açalım. İklim Değişikliği ve Şehircilik Bakanlığı ormanlar konusunda uzman bir e, kamu kurumu değil bildiğim kadarıyla haksız mıyım? E, değil. Zaten aslında çevre konusunda da çok uzman değil bence. değişikliği evet. konusunda da çok uzman değil ama şehirleşme konusunda ya da yanlış söylüyorum şehirleşmenin gerçek anlamına saygın var ama betonlaşma konusunda uzman olduğunu söyleyebilirim yani bu bakanlığın betonlaştırma konusunda. Ve, yani e, özetle evet. ormanlarımız bu son depremden sonra deprem bir de bir fırsat bilerek e, komple yapılaşmaya açıldı diyebiliyor muyuz hocam? Ya şöyle. Komple yapılaşma açıldı diyemeyiz çünkü bundan öncesinden beri açılıyor. Daha tamamlayamadılar komplesini. Hepsi tamamlayamadılar ama sadece bu gelişmeler değil daha önceki gelişmelerde hep bu yönde gelişmeler. Yani 2B ile orman dışına çıkarma olayı bu dönemde çok daha hızlandı. Şimdi 2B ile çıkarılmayan yerlerin şimdi işte onu bahsediyordum. Yeni bir yasa geçti. Cumhurbaşkanı da geçen hafta içinde onayladı bunu. Yani 2B ile orman dışına çıkarılamamış yerlerin çıkarılması için tekrar çalışma yapılması ve buralardaki komisyonlarda da orman mühendisinin azınlıkta sadece tek kişi olması yönünde kanun çıkardılar. Daha geçen hafta çıktı bu kanun. Ve bu kanun özel ormanların orman dışına çıkarılması, önemli bir kısım özel ormanın orman dışına çıkarılması, yapılaşmasının önünü açtı. Ve bu kanun e, bunun gibi birçok böyle rant sağlayacak belli çevrelere. Mesela e, madenlerle açılmış sahaların e, doldurulması için oralara yığılacak hafriyatların işte kimin yapılması noktasında rantı bir taraftan alıp başka bir tarafa verdi. Yani bunun gibi tamamen rantar yönelik şeyler yapıldı. Hatta şöyle diyeyim, orman köylerinin de zararında, orman kooperatiflerinin zararında da düzenlemeler yapıldı. Yani bunun, bunu da neden yapıldı? Çünkü Türkiye'de son 4 yılda, 2000 son 4 yıl derken 2017-2021 yılları arası diyeyim, 2022'yi dahil etmeyeyim, odun üretimi, endüstriyel odun üretimi %79 arttı. Yani ormanlardan şirketler direkt dikili üretim yapmaya başladılar ve bu üretimi yaparken de onların yapacakları odun üretiminde kesecekleri ağaçların e, belirlenmesini sağlayan damga de onların yapmasının önü açıldı bu kanun düzenlemeyle. Yani istedikleri beğendikleri ağacı gelecek şirketler kesip ormandan götürecekler Bu önü açıldı. Yani böyle şirketlere olanak sağlamış, kooperatiflerin elinde olan %25 hakkı ellerinden alındı orman kooperatiflerinin onlar da çünkü onlar da belli bir piyasa oluşturuyordu. Onların da onların da üreteceği odunun bir şekilde bu şirketler vasıtasıyla ya da fiyat onların belirleyeceği fiyatın bu şirketler vasıtasıyla belirlenmesi yolu açıldı. Bunun gibi düzenlemeler yani geniş halk kesimleri yararında düzenlemeler değil belli kesimler yararına düzenlemeler bu düzenlemeler ormanın doğanın korunması yönünde değil ormanın doğanın yok edilmesi yönünde. Bir başka <gülüyor> olay yıllardır bahsediyoruz bunu birkaç meslektaşımla yıllardır gündeme getirmeye çalışıyorduk artık insanlar duydu mu onu çok yerde anlatılıyor. Ormanların ormancılık dışı amaçlar için kullanımı yani madencilik için turizm için enerji için yol yapımı için işte enerji santrali dedik elektrik iletim hatları için bunları için kullanımı bakın bu 791 bin hektar bakın 790 bin hektar şu anda ormanımız bu amaçlara tahsis edilmiş durumda yani paramparça edilmiş durumda üstelik bu alanlar şu anda orman görünüyor yani otel yapılmış alan aslında orman görünüyor kağıt üzerinde. Enerji tesisi olan alan şu anda orman görünüyor. Madencilik yapılan alan şu an orman görünüyor. Çünkü niye? Anayasa gereği de bunlar orman dışında çıkaramadıkları için kağıt üzerinde orman görünüyor. Ve kağıt üzerinde orman görünen alanlardan hareketle iktidarda şey diyor biz ormanlarımızı arttırdık diyor. Halbuki biz ormanlarımızı arttırmıyoruz paramparça ediyoruz bir şekilde. Yani evet. toplamda sanki artıyormuş gibi görünüyor. Halbuki ormanları parçalıya parçalaya o parçalara çıkardık mı ormanlarımız artmıyor. Aksine parçalanıyor, habitat kayıpları oluyor ve yani oradaki yoksul halk daha çok etkileniyor orman köylüsü bu yıkımlardan. Hatta bu tür şeyler orman yangınlarının sayısının ve yanına alan miktarının artmasına neden oluyor. Bakın 2021 yılında bu ülkede hiç görmediğimiz büyüklükte bir yangın oldu. Bu iktidar bunun hesabını vermedi. Yani bunun normalmiş gibi karşılaydı. Halbuki o yıl 140 bin hektar ormanımız yandı. Halbuki önceki yıllarda bizim ortalama 7 bin hektar ormanımız yanıyordu. Yani 20 kat daha fazla ormanımız yandı. Ve bu yalan ormanların %25'i neden yandı biliyor musunuz? Şimdi herkes diyecek ki teröristler yaktı, kasıtla yakıldı falan. Hayır, bu ormanlarda yapılan trafolar ve elektrik iletim hatlarından kaynaklanacak şekilde yandı. Yani yanan ormanlarımızın dörtte biri o ormanlarda yapılan bu tür tahsisler nedeniyle yandı. Ha başka tahsisler ne değil yalanlar da var da tespit edilen bu. E çok evet, çok bu... kısaca bu konuya e, böyle bir takip açısından bir şey sormak istiyordum. Bu yanan ormanların durumu şu anda e, ne? Yani tekrar e, yeşermeye başlıyorlar mı yoksa başka sorunlar oldu mu buralarda? Hocam burada bir, bir şey ekleyerek Tabii. E, Tabii. bir şey ekleyeyim özdeşin sorusuna birlikte yanıt verin lütfen. Eee Genellikle biz hani e, toplum olarak orman yangınları olduğunda çok önemsiyor ve çok ciddiye alıyor gözüküyoruz. Canımız yanıyor gözüküyoruz ama e, normalde böyle yasalar çıktığında toplumdan ve kamuoyundan hiç ses çıkmıyor aslında. O yangından daha e, büyük zararlar veren uygulamalar bunlar bahsettiğimiz şeyler. E, burada da işte kitabın başlığına dönüyoruz. Orman denince umursamadınız ki. Yani... Bu toplumun orman konusundaki duyarlılığı ve hassaslığı yangın dışında ormanları ilgilendiren konularda neden devreye girmiyor kamuoyu vicdanı olarak hocam? Aynı şekilde ben de sorguluyorum bunu. Çünkü bakın bir örnek vereyim. Şimdi biz 2021 yangınlarını saymazsak yılda 7 bin hektar orman yanıyor demiştim ya. Hı hı. Bakın yılda 40 bin hektar orman biraz önce bahsettiğim tahsislere ayrılıyor. 40 bin hektar bu 7'nin kaç katı saydığımız zaman 6 katına yaklaşıyor 10 bin desek 4 katı yani yanan evet. ormanın 4 katı miktarda orman her yıl devletin eliyle dev, devletin bürokratının imzasıyla devletin hazırlamış olduğu mevzuatla başka amaçlara tahsis ediliyor ve otel olan yer bir daha ormana dönmüyor. Ee, elektrik santral olan yer bir daha ormana dönmüyor yol yapılan yer ormana dönmüyor İstanbul Havalimanı Havalimanı olan yer bir daha ormana dönmüyor ama bakın yanan alanların ne oldu diye sordu Özdeş Bey toplumun kafasında şöyle bir karışıklık var buraları orman yapmak için yakıyorlar diye öyle bir şey yok çünkü dediğim gibi bu iktidar yasaları o hale getirdi ki artık otel yapmak isteyene buyurun yapın diyor istediği orman tahsis ediliyor zaten kolayca yakmalarına gerek yok o açıdan bu yanan ormanlar bakın bu tahsil edilen yerler gibi değil. Yanan ormanlar kendini onarıyor. Zaten yanan ormanlarımız makilik daha çok. Kızılçam ormanları bunlar zaten binlerce yıldır yanmışlar ve kendilerini onarmışlar. Ha bu hemen değil hemen iki yıl içinde olmuyor. Bunun için de bir 30-40 yıl gerekiyor. Evet. Yani bu anlamda yansın önemli değil. Onarır demek de yanlış. Ama bir şekilde yandı tamam ama o kendini onaracak. Eğer biz onu kendi haline bırakırsak ama. Kendi haline bırakırsaydı da şu şeyle söyleyeyim tabii, yani her kendi haline bıraktığımız şeyde kendi ormana dönmeyebilir. O anlamda orman teknik elemanı, orman mühendisleri sahaya giderler, inceleme yaparlar. Bu orman kendini onarır mı, onarmaz mı diye. Onaracak bir ormansa zaten etrafını tel örgüyle çekip buraya hayvanların ve insanların girmesini engelleyince o orman kendini onarır. Ya onaramayacak ormanı da tespit ettikleri zaman buralara tohum getirir ormancılar. Buraları fidan dikerler, tamamlama yaparlar. Yani buradaki şeyin arttırmak için. Ama son yıllarda bunu o kadar azıttılar, ileri götürdüler ki. Buralara, ya yani çok ağır iş makineleriyle gidip bu sahaların yapısını da bozdular. Böyle yanlış ormancılık uygulamaları da oldu. Tekrar ormanı geri getireceğiz diye. Bunun bir dengesini sağlamamız gerekiyor. O ormanı geri getirmek için. Anladım hocam. Peki, e, konuşmanızın bir bölümünde bahsettiniz. Kitabın da sonuç e, bölümünden önce, beşinci bölümde... E, Genel seçimler öncesi toplumsal nitelikte ormancılık politikaları önerileri diyorsunuz. Biraz bu önerileri alabilir miyiz hocam? Yani e, yakın zamana kadar, yakın zamana kadar dediğim tabii ki 15-20 yıl öncesine kadar orman kanunu çok sıkı bir kanundu aslında. Bugün neler değişti, nereye gidiyoruz ve aslında yapmamız gereken şey nedir? Biraz e, bu konularla ilgili bizi aydınlatırsanız seviniriz hocam. E tabii aslında bunları bilmiyorum süremiz ne kadar ama burada çok yoğunluklu öneriler yaptık. Aslında bu öneriler içinde Türkiye Ormancılığının sadece ormanları demiyorum bakın ormancılığının günümüz sorunlarını eleleyerek onlardan bahsederek onlara ilişkin bunları çözmek için, sorunları çözmek için neler yapmamız gerektiği hem belli başlıklar altında topladık. Onlar neler? Mesela iklim değişikliğini azaltma ve uyumda ormanların rolünü güçlendirme. Şimdi hep biz iklim değişikliğinden bahsediyoruz ama bu iklim değişikliğinde ormanların önemini hep es geçiyoruz. Evet. Şimdi Gidiyor bizim e, iklim değişikliği bakanımız yani çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanımız Glasgow'da iki yıl önce gitti imza attı. Dedi ki ülkeler bir deklarasyon yayınladılar 2030 yılına kadar dünya ormanlarındaki azaltmayı durduracağız ve tersine çevireceğiz. Bakanımız gitti orada imza attı ama geldi Türkiye'de tersi imzalar attı. Sadece o bakanımız değil başka bakanlarımız anlatabiliyor muyum? O anlamda <gülüyor> Yani siz iklim değişikliğine karşı azaltma ve uyum mücadelesi yapacaksanız bir kere ormanları korumanız gerekiyor. Doğal yaşlı ormanları korunan alanları korumanız gerekiyor. Bunlara önem vermeniz gerekiyor. Ama bizim şu andaki korunan alan politikamız iflas etmiş durumda. Korunan alan politikamız yani milli parkları bir Luna parka, eğlence parkına döndürmüş durumdayız. Buraları sadece turizm için, gelir için kullanır hale geldik. Bütün bu tür alanlarımızı o açıdan bizim öncelikle... Ormandan iklim değişiklik rolünü e, iyi bilmemiz, onu güçlendirmemiz gerekiyor. Sonra ormansızlaşma, orman bozulması var ülkede. Çok ciddi bir miktarda ormansızlaşma ve orman bozulması var. Buna karşı, bunu önlemek için önerilerimiz var. 9 madde öneri yaptık bu başlık altında. 9 madde önerimiz var. Orman yangınlarını önleme ve etkili mücadele. Bakın biz sadece orman yangınları olduğu zaman ya dediğiniz gibi toplumun böyle bir şeyi var. Orman yangınları olduğu zaman herkes üzülüyor. Ben de bunu yıllardır söylüyorum. Ama bu şeyi, bakın orman yangınları olduğu zaman biraz önce söyledim. Orman kendinden bile geri gelebilirken ama oraya otel, havalimanı yaptığınız zaman bir daha geri gelme şansı yok. O zaman biz 12 ay boyunca süren bu tür icraatlara karşı da toplum olarak kararlı tepkiler vermeliyiz. Genelde toplumsal tepkiler şöyle oluyor. Bir yörede yaşayan insanlar... O yörede istenmeyen böyle çevreye zararlı ormana zarar hatta ormanı kesip yapılacak bir şey olunca buna karşı geliyorlar yerel anlamda ama hı hı. bu tepkiler bir başka yöredeki aynı soruna karşı devam etmiyor. Yani bu tür tepkileri bizim çoğaltmamız gerekiyor. İlla bizim yanımızda, yöremizde illa bizim suyumuzu kirletecek, bizim havamızı zehirleyecek bir tesisse karşı tepki gösteriyoruz. Ama bunu bir başka coğrafyada, başka yörede olduğu zaman da aynı tepki verebilmeliyiz. Bunun için de çevre örgütlerinin gerçekten çok iyi bir koordinasyon halinde olması gerekiyor. Birbirleriyle iletişim halinde olması, dayanışma içinde olması gerekiyor. İşte orman yangınlarını önleme konusunda da biz... Yangınları önlemek için önlem almalıyız. Toplum bilinçlenmesi noktasında önlemler almalıyız. Ondan sonra yangın çıkarsa etkili mücadele yapmalıyız. Onu da sadece uçak, uçak, işte helikopter ekseninde tartışmalardan öteye taşımalıyız bu tartışmaları. Ona yönelik önerilerimiz var burada. Evet hocam, bir de galiba yeni bir yaklaşıma ihtiyacımız var kitabımızda bundan da biraz bahsediyorsunuz. Eskiden nüfusun büyük bir bölümü kırsal kesimde yaşardı, ee, orman, ormanların içinde, kıyısında, kenarında yaşardı ve o insanlar o ormanları bir miktar gözetirdi, kollardı, korurdu. Şimdi ise nüfusun çok büyük bir bölümü orman dışında ve şehirlerde yaşıyor. %93 gibi bir rakam hatırlıyorum sanki hocam. Evet. Ee, ve e, kırsaldaki ormanlar e, tamamen savunmasız ve korunmasız kalmış durumda. Yani orada ağaç kesmeye geldiğinde önüne dikilip ne yapıyorsunuz diyecek bir köylü yok çoğu noktada. Dolayısıyla burada aslında biraz sanki e, şehirdeki insanların ormana bakışını dışında olsa da ormanın hayatı içindeki önemini e, anlamasını sağlayan farklı bir yaklaşıma ihtiyacımız var gibi. E tabii. Tabii. Tabi buradaki %93 rakamı şöyle biliyorsunuz. Bütün şehir olduktan sonra 2012'de 30 şehrimiz. Buradaki bütün köyleri mahalle yaptılar. Onlar köyde yaşadıkları halde büyük şehirlerin mahalleli oldular. O yüzden %93. Ama gene yani o rakamı bize ismi olarak vermek zorunda kalıyoruz. Ama gene baktığımız zaman da biraz daha fazla tabii. Yani şeyde şey olan kırsal kesimde yaşayan insanlar bu kadar az değil. %7 değil yani. Ama şöyle bir şey var dediğiniz gibi aslında ee, en çok ormanlara, doğaya ihtiyacı olanlar şehirde yaşayanlar. Evet. Ve onlar farkında değil ama ormanları en çok tüketenler zarar veren de şehirde yaşayanlar. Bunu kitaplarımızda da anlatmaya çalıştık. Çünkü bakın Türkiye'de ormanlar kırsalda azalmıyor artık. Kırda çünkü tarlalar terk edildi ormana dönüştü. Meralar terk edildi ormana dönüştü. Artık kırda yaşayan olmadığı için yakacak odun için ağaç kesmek gerekmiyor. Ama şehire gittiğimiz zaman yerleşmek için, ev için Meraların, tarım arazilerinin, ormanların yok edildiğini görüyoruz. O evlerin yapmak için kullanılan malzemeler, demir, çimento, alçı, bütün malzemeler, mermer, hepsi ormanlarda açılan madenlerden alınıyor. Çoğumuzun bundan haberi yok. Yapılan yeni yollar ve limanları bunlar. O yüzden... Şehirdeki Şehirde tükettiğimiz da... enerjinin üretildiği dereler onların iletişim hatları ilk ormanlardan geliyor ve korkunç ağaç katliamlarına neden oluyorlar tabii. Kesinlikle. Ke kesinlikle haklısınız. İşte bu anlamda şehirdeki insan aslında yani bunu göre, görebilmeli. Aslında o şehir yaşantısı için biz ormanları feda ediyoruz. O yüzden buna karşı bunu düzenleyecek, bunu dengeleyecek bir şeyler içinde toplu olarak bizim çaba göstermemiz gerekiyor. İşte önerdiğimiz politikaların içinde biyoçeşitliğin korunması gerçekten büyük bir risk altında ülke biyoçeşitliğiniz. Avrupa'nın en zengin biyoçeşitliğine sahip ülkesiyiz. Ama bunu artık koruyamıyoruz. Korunan alanlarımızı koruyamıyoruz. Katılımcı bir ormancılık yönetim anlayışımız yok. Tamamen iktidarın şeyinde olan bir orman genel müdürlüğü, bir milli doğa koruma milli parklar müdürlüğümüz var. Emrinde olan. Ne çalışanlarının, ne halkın, ne orman köylüsünün Beklentilerini umursamıyorlar bile. Sadece politik beklentiler için çalışıyorlar. Bunun yanında orman köylüsünün durumunu iyileştirmemiz gerekiyor. Buna yönelik politika önerilerimiz var bizim. Ama bu bildiğimiz klasik öneriler değil. Yeni orman köylüsünün değişen durumunu, sosyolojik yapısını irdeleyip ona göre çözümler üretmeli siyasi partiler artık. Öyle ezbere orman köylüsü deyip de artık yeni politikalar üretemezler. Gene bizim... Önemli şeylerimizden bir tanesi ormana ma maalesef önemli. süremizin sonuna geldik bir sonraki programdan çalmamamız gerekiyor ama Tabii. çok tamam. önemli bir yayın çıkarmışsınız. Hem de bu sefer bence seçimlerden önce çıkarmanız çok da iyi olmuş. Artık iklim aktivistleri de diğer çevre aktivistleri seçimlerden önce e, muhtemel eğer bir değişiklikler değişikliği olursa da muhalefete de baskı yapıyorlar daha iyi politikalar e, beklediklerine dair o yüzden çok da önemli bir zamanda e, önemli bir çalışma olmuş e, belki sizi ileriki günlerde de haftalarda da tekrar e, alır be, devam edebiliriz bu önemli çalışmayı da konuşmaya e, çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Amacımız o zaten. Bunların yaygınlaşması, evet. iklim örgütlerinin, çevre örgütlerinin, siyasi partilerin bunlara ilgi göstermesi ve değer vermesi, çalışmalara yansıtması amacımız. Evet ve böylece daha sağlıklı, daha somut artık çalışmalar yapılabilir. Peki bu şekilde programa son vermiş oluyoruz. Yücel haftaya görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler hocam katılımınız için. Ben evet, teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kal. Hoşça